Maide Suresi'nin 67. ayetinden tekrar geleceğiz. Bu ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Âud billahi min eş-şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuha ya eyyuher rasul Ey rasul. Burada hitap direkt olarak son nebi son resul Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Allah cenned-i ruhu nedir diye tabir ederek şöyle diyor. Ey nebi, ey resul, ey peygamber, belğ ma unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana indirilen tebliğ et. Açıkla. Ve ilm tefal fe ma belğte risaleti. Eğer yapmazsan, yani eğer Rabbinden sana iddilerini tebliğ etmezsen o zaman onun elçiliğini yapmamış olursun. Vallahu يَعْسِمُكَ بِنِ nas Allah seni insanlardan koruyacaktır. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِلْ قَوْمِ kafirin Hiç şüpheliz ki Allah kafirler topluluğuna rehberlik etmez. Onları doğru yola iletmez. Amin. Şimdi bu ayet-i kerimede kardeşler zaten açık beyti kerime dikkat ederseniz Allah Celle Calehu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e direkt hitap ederek Allah'tan kendisine gönderileni açıklamasını, tebliğ etmesini emrediyor. Ve eğer yapmazsa bunu o zaman elçilik görevini yapmamış olacağını duyuyor. Tabi burada akla şu soru geliyor. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de böyle bir e, şüphe mi vardı? Allah'ın kendisine gönderdiği vahyi açıklamamak gibi, tebliğ etmemek gibi bir sakınca mı? Şüphe korku mu vardı? Haşa. Tabii ki öyle bir şey yoktu. Çünkü o kendisine Allah tarafından vahy hepsini eksiksiz olarak tebliğ ediyordu ve beyan ediyordu, açıklıyordu. Onun için müfessirler bu ayet-i kerimeyi şu şekilde tefsir etmişlerdir ve doğru olanı budur. Allahu alem i̇bn Abbas radıyallahu anh diyor ki Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana Rabbinden indirilenin tümü temlil Yani burada aslında ona bir destek var. Niye? Çünkü bundan önceki ayetleri tekrar göz önünde bulundurduğumuzda hatırlayacaksınız ki ehli kitapla alakalı çok ciddi açıklamalar geldi. Öyle diyelim. Yahudilerle alakalı, Hristiyanlarla alakalı ama buraya kadar özellikle Yahudilerle alakalı e, açıklamalar geldi. O bozuk, bozuk. Görüntü yokmuş. İşte bozuk. Söyemedin mi? Söyledim. Niye söylüyoruz? Bilmiyoruz. O <Gülüyor> Tesisatımızda bozukluk var. Ondan dolayı görüntü yok. Bir daha duyurmuş olalım. Dersin başında galiba sohbet esnasında duymamış olabilir. Tesisatımız bozuk olduğu için yani görüntü en azından görüntü yok bugün. Maalesef ani bir şey oldu, kaza oldu. Biz de bilmiyoruz neden. İnşallah bugün sadece sesli olarak bacılarımız, dersi takip etmeleri gerekecek. Ellerine mahal alırlarsa Maide Suresi 60 ile devam ediyoruz inşallah. Ehli kitapla alakalı, özellikle Yahudilerle alakalı biliyorsunuz, çok açıklamalar geldi. Onların yapmış oldukları küfürlerden, iğrençliklerden, Peygamber öldürmelerinden, Allah'a karşı gelmelerinden, Allah'a iftira yapmalarından ve buna benzer şeyler gelince Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz sana vahidilerinin tümünü tebliğ edin. Bütün bu aktarılanları açıklan. Onlar da bunu öğrensinler. İnsanlar da bunu öğrensinler. Özellikle ama buradaki maksat muhterem kardeşler. Resulullah'ın şahsında bütün Müslümanları genelde özellikle de İslam alimlerini uyarmaktır. Bugünkü İslam alimlerini uyarmaktır. Yani Allah'ın şeriatından hiçbir şey izlemeyin ve size Allah tarafından Kur'an-ı Kerim'de Peygamber'e ne gönderilmişse siz de peygamberin varisleri olarak ey bugünkü alimler Kur'an'da ne varsa bütün ayetleri tebliğ edin, beyan edin, açıklayın. İşte bu ayet acaba bugünün durumuna uyar mı, uymaz mı diye sakın ha düşüncelere ve kaygılara ve yanlış yorumlara gitmeyin. Allah tarafından ne gönderilmişse bunun hepsini açıklayın. Çünkü eğer bu böyle yapılmazsa o zaman Peygamber'imiz mesajı kitabın Allah'ın sana verdiği elçilik görevini yapmamış olursun dediyse bugünkü alimler de peygambere olmuş oldukları varislik görevini yerine getirmemiş olurlar. Yani hiyanet etmiş olurlar Allah'ın Resulüne. Bu da çok ciddi bir uyarıdır. İslam alimlerine bugün muhtemel kardeşler. Sorumluluktur çünkü. Bilgi sahibi olmak sorumluluktur. Bu küçük çapta bizim için geçerli. Büyük çapta büyük İslam alimler için geçerli. Daha küçük çapta bütün Müslümanlar için geçerli bir ilkedir bu. Öğrendiğimiz her şeyi sırtımıza yüklenmiş bir yüktür. O güne kadar bilmiyor değilsek eğer, niye öğrenmedik diye belki suçluyduk, fakat öğrendiğimiz andan itibaren o meseleyi uygulamakla, yaşamakla sorumluyuz artık. Allah bize soracaktır. Niye uygulamadın? Bunu öğrendikten sonra. Şimdi bir de düşünün bir alemin halini. O kadar kitap okumuş, fıkıh bilen, hadis bilen, tefsir bilen, Kur'an'ı ezbere bilen belki, tüm ayetleri bilen bir insanın halini düşünün. Bunun da bütün bu bildiği ayetleri tebliğ etmesi ve insanlara açıklaması gerekir. Bu ciddi bir sorumluluktur. Allah seni insanlardan koruyacaktır diyor peygamberimizi. Dolayısıyla onun varisleri bütün alimlere. Korkmayacaksın. İşte söylersen başıma gelir acaba? E gelir bir şeyler tabii. Peygamberlerin başına geldi. Senin başına ne gelmesin? Ama Allah seni koruyacağını bu ayet de kerimede vaat ediyor. Bu ayet kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz medeni bir sure. Medine deneyen bir sure korumacıları vardı. Koruyucuları vardı. Kapısının önünde bekleyen nöbetçiler vesaire vardı. Bu etiketime indikten sonra Hz. Ayşe annemiz radıyallahu anh naklediyor bu haberi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların yanına çıktı O onlara dedi ki artık beni korumayacaksınız. Kendisine bundan sonra gelen tüm koruma taleplerini tekliflerini reddetti ve hayatının bundan sonra geriye kalan bölümünde hiçbir zaman korumacıyla koruma yanında bulunarak gezmedi. Çünkü vallahi yu'simuqumin-nâs demişti Allah. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Bunu duyan elçi bundan sonraki hayatında artık yanında korumacı ve koruyanlar olmadan görevini yapıyordu. Ve ayetin sonunda onun görevinin parantez içerisinde tekrar sadece tebliğ olduğu hatırlatılıyor. İnsanlara hidayet vermek, hiçbir zaman peygamberin elinde de değildi, bugün alemlerin elinde de değil, bugün bizim elimizde de değil. Bizim görevimiz duyurmak, anlatmak, doğru yolu bulmak, hidayet etmek Allah'ın takdiridir. Eğer insanlara hidayet olmak isterlerse Allah da onlara hidayet edeceğini vaat etmiştir. Evet. Bu böylece evet, muhtemelen kalmıştır. Devam edelim inşallah. Estağfurullah. Kul ya ehl kitab de ki ey ehli kitab yani ey Yahudiler ve ey Hıristiyanlar lestum ala şeyin hatta tuqimul tevratı vel incili ve ma'uzele eleykum siz yani ey Yahudi ve ey Hıristiyanlar siz Tevratı İncili ve Rabbinizden size indirileni Burada kast Kur'an-ı Kerim. Uygulamadıkça, onu hayata geçirmedikçe hiçbir şey değilsiniz. Lestum alâ şey. Bir yol üzerinde değilsiniz. Bir doğru yolda değilsiniz diyor Allah Celle Cellehu. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مَا هَوْلِكَ تُغْيَانًا kufra. Yemin olsun ki kesinlikle Rabbinden sana indirilen onlardan birçoğunun sadece küfür ve azgınlığını arttıracaktır. فَلَا تَعْسَ عَلَى الْقَوْمُ الْكَافِر۪يۜ Öyleyse öyleyse kafirler topluluğuna artık üzülme diyor Rabbimiz Allah Celle Celaluhu. İlginç bir ayet-i kerime. Çünkü ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu Yahudiler ve Hristiyanlara hitaben eğer Tevrat'ı ve İncili e uygulamazlarsa hiçbir şey üzerinde olmayacaklarını buyuruyor. Ve anlıyoruz ki onlar hakikaten Dinlerini ciddiye almadıkları için, Allah'ın kendilerine gönderdiği kitapları tahrif dahi etmiş olsalar, ciddiye almadıkları için Allah onlara diyor ki siz hiçbir şey değilsiniz. Hiçbir yol üzerinde değilsiniz. Parantez içerisinde bir değiniz, değeriniz, değeriniz de yok Allah katında. Peki, burada aklımıza duvar olarak biz bugünkü Müslümanlar olarak son vahiy muhatabı olarak, Kur'an-ı Kerim'in muhatabı Müslümanlar olarak aklımıza bir soru geliyor o da peki ya biz Müslümanlar olarak Allah'ın bize gönderdiği kitabı uygulamazsak o zaman biz neyiz acaba? Biz neciyiz? Aklımıza bu soru gelmesi gerekir. Ve daha önemli tarafı, eğer Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayeti kerimeler, özellikle ahkam ayetleri, eğer bugün bizim imanımızı artıracağına, şüphemizi artırıyorsa, Allah vaza veriyorsun, bizi küfre sevk ediyorsa, şüphelere götürüyorsa, acaba olur mu olmaz mı bugün bu ayetler gibi yerlere götürüyorsa, o zaman buna ne demeli acaba? Bu çok tehlikeli bir şey. Çünkü ehl Kitap, Yahudi ve Hristiyanlar Allah Celle Celaluhu, böyle olduğunu duyuyor. Siz tevratı ve inceli uygulamadığınız için bir şey değilsiniz. Bir yol üzere değilsiniz. Hatta Allah'ın ayetleri sizin sadece küfrünüzü ve tuzlarınızı artırdı. Hani geçen hafta hatırlarsanız bir örnek vermiştik. Bir yemeği hasta ve hasta olmayan kişilere tatif ediyorsunuz, sunuyorsunuz. Hasta olmayan kişi yemeği görüyor, lezzet, hakikaten iştahı kabarıyor ve yemeği bir an evvel yiyip burada afiyetle doymak istiyor. Fakat hasta olan kişi o yemeğe ne terakum ediyor yani ne iştahı var. Hatta yese dahi hastalığı daha fazla artacak ve hakikaten onun için kötü bir sonuç meydana getirecek. Kur'an-ı Kerim'de aynen böyle. Kur'an-ı Kerim'de de aynen insanlara sunulan ayetler aynısı. İnsanlar aynı ayetleri dinliyorlar fakat birilerinin imanını artırıyor, birilerinin de küfrünü artırıyor. Birleri dinledikçe coşkuyla Allah korkusundan ağlamaları geliyor, kalpleri titriyor. Birleri dinledikçe de eskilerin masalları değil, Vesaire vesaire küfürlerle, küfürlerini ve azgınlıklarını artırıyorlar. Burada bakış açısı önemli. Kur'an'a yaklaşım tarzı çok önemli. Çünkü bu yaklaşım tarzına göre Allah sonucunu harf ediyor. Burası önemli. Yani bizim irademize göre Allah meseleleri yaratıyor. Biz nasıl yaklaşırsak Allah da ona göre bir sonuç meydana getiriyor. Onun için yaklaşım tarzımız, bakış açımız dürüst olmadığı müddetçe doğru bir sonuca varmamız mümkün değildir. Burası çok önemli muhtemel kardeşler. Şimdi devam ediyoruz inşallah 69. ayet-i kerime ile. Estağidu billah. <gülüyor> Hiç şüphesiz ki iman edenler. Burada innel <gülüyor> lezîne deyince hakikaten iman edenler ve iman ediyormuş gibi görünüp aslında merafık olanlar. İkisini de kast ediyor burada şimdi. Niye öyle dedim derseniz ayetin devamından anlayacaksınız. İnnel <gülüyor> lezîne Gerçekten iman edenler ve iman ediyormuş gibi görünüp aslında merafık olanlar. <gülüyor> Yahudiler. ve sâbiûn sâbiîler ve nisara hristiyanlar men âmana billâhi vel yevmil âhiri ve amil sâlihan fe lâ havfun aleyhim lâ yahzanûn kim bu sayılanlardan bu sayılan gruplardan bu sayılan din mensuplarından Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman edip ve salih amel işlerse onlara asla korku yoktur ve onlar üzülecekler de Deillerdir diyor Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimede. Sabi'iler, kısaca onu söyleyip geçelim inşallah. Sabi'iler muhtemelen kardeşler. Farklı rivayetler var. Bazı rivayetlere göre Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın dinine devam ettiren bir nevi hanif bir topluluk, yani tevhid, bir topluluk. Ama çoğunluk ekseri rivayete göre de buradaki meşhur dinlerden olmayıp sapıklık üzere olan, özellikle yıldızlara tapan bir sapık fırka olduğu söyleniyor. Allah emanet. Sabi'i böyle bir fırka fakat burada önemli olan hakikaten Allah Celle Carihu'nun şu mesajı bize vermesidir. Yani sizin size ne dediğiniz önemli değil, Allah'ın size ne dediği önemlidir. Çok önemli burası. Ey Müslümanlar, siz kendinizi sabaha kadar affederseniz Müslümanız diyebilirsiniz. Ey Yahudiler, siz kendinizi sabaha kadar, ahirete kadar biz doğruyu üzeriyiz, Allah'ın sevgilileriz diyebilirsiniz. Ey Hristiyanlar, siz de bunun aynısını iddia edebilirsiniz ve ey tüm görüş sahipleri, siz de bunu yapabilirsiniz fakat Allah size ne diyor acaba? Allah'a göre nesiniz siz? Allah'ın tarif etmiş olduğu açıklamalara göre siz neredesiniz? Burası önemli. Allah da buyuruyor ki sizin size ne dediğiniz önemli değil, bilakis eğer nereden gelmiş olmanız değil, Allah'a inanıyorsanız, buradaki Allah'a iman etmek bir paket halindedir. Yani Allah'a iman etmek, melekleri iman etmeyi beraberinde getirir, peygamberlere iman etmeyi beraberinde getirir, bir de kitaplara iman etmeyi beraberinde getirir. Yani Allah'a, meleklerine, tüm kitaplarına ve tüm peygamberlere iman ediyorsanız ve ahiret gününe yani tekrar bir gün dirilip Allah'ın üzerinde hesap vereceğinize iman edip bundan dolayı Allah korkusundan sadece ve sağcı artık salih emel işitiyorsanız o zaman başarmışsınız demektir. Çok açık bir Böyle olmayacak peki oluyor bu taraf kardeşler? İman iddiasında, kuru bir iman iddiasında bulunmanın hiçbir faydası olmuyor. Bakın Allah burada Yahudilerle, Hristiyanlarla yıldıza tapan sapıklarla Müslümanlar aynı uyarıda bulundu. Çok tehlikeli bu uyarı bu. Ey iman edenler, ey Yahudiler, ey Hıristiyanlar, ey Yıldız'a tapasapıtlar. Eğer hakikaten Allah'a iman ederseniz ve bunun gereğini yerine getirirseniz o zaman size bir korku yoktur. Yok bir iddiadan ibaret değilse bu söylediğiniz o zaman onların ne gibi sonuç bekliyorsa size aynı sonuç bekliyordur. İddia bitmez bu iş tatbikata geçirilmesi gereken bir meseledir. İman biliyorsunuz muhtemelen kardeşler. Bir hayat tarzıdır. Yaşanması gereken bir olaydır. Zaten Sünnet'in bu noktadaki ağırlığı da bundan kaynaklanmaktadır. Sünnet'in bu noktadaki ağırlığı budur. Sünnet bizim için bir hayat tarzıdır mutlaka kardeşler. Bir ortak kültür platformudur Sünnet. Elhamdülillah. Bir zamanlar hutbemizde söylemiştik. Hatta bir kardeşim de kafasında takılmış bu söylediğimiz son. Zamanlarda dünya Müslümanlar arasında bir gezi yaparken işte Kenya'da, Somali'de vesaire. O hutbede söylediğin söz hakikaten kafamda çok canlandı diyordu geçenlerde Allah razı olsun. Orada söylemiştik ki zamanında kafirler, İngilizler başlığında dünyadaki İslam'ı, Müslümanları böyle savaşlarla vesaire kırıp geçiremeyeceğini anlayınca toplanıp buluşup bunun nedenini, acaba bunu neden başaramıyoruz Çarelerini ararken, kendi çaplarında çarelerini yani tuzaklarını kurmaya çalışırken, orada ilginç bir sonuca varıyorlar ve diyorlar ki, Dünya'daki Müslümanlara karşı başarılı olamazlığı ana nedeni sünnettir. Allah Resulü'nün sünnetidir, bunu uygulamalarıdır. Nereye gidecek Çok değişik ülken olmalarına rağmen, çok değişik dilden olmalarına rağmen, çok değişik renkler olmalarına rağmen, hepsi aynı şekilde yaşıyor bunları. Siyah Müslüman'a git, aynı bugün bizim yaşadığımız gibi yaşar. Beyaz müslümana git aynasını yapar, sarıya git aynasını yapar. Dünyanın neresinde olursa olsun İslam'a girdikten sonra sünnetin Resulullah'a göre yaşadığı için aynı hayat tarzına sahiptir. Evine git senin gibi yer oturur, içer kalkar. Adeti vardır. Aynı selamları alırsın, aynı giyiniş tarzına sahiptir. Yüzü sana benzer, elbisesi sana benzer, konuşması sana benzer. Bunu nasıl beceriyor Müslümanlar? Sünneti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in görüldüklerinden dolayı. Burası çok önemli, kafirler bunu anlamış. Bundan dolayı özellikle bakın oryantalistler dalıyla sünneti Resulullah'a uygulanmamasına dair işte şu hadisler uydurmadır, şu hadisler şöyledir, işte Allah Resulü'nün Sünnet aslında uygulanmasa da olur, Kur'an bize yeter gibi vesaire küfre, küfür içeren sözlerler Müslümanların kafasını karıştırmışlardır. Ve birçoklarda bu tuzağa gelmiştir ve yanılmışlardır maalesef. Önemli bir şey burası muhtemel kardeşler. Devam ediyoruz inşallah 70'te. Estağfirullah. لَقَدْ أَخَدْنَا مِتَعْتَ بَنِي إِسْرَائِ dostun ki, yemin olsun ki biz diyor Allah Celle Celaluhu, İsrailoğullarından misak almıştık. Yani yeminle pekiştirilmiş bir söz almıştık. وَاَرْسَلْنَا اِلَيْتُمْ رُسُولًا Ve onlara peygamberler göndermiştik. Rusula, çoğul. كُلَّنَا جَاءَهُمْ Ne zaman ki onlara bir peygamber geldiyse, بِمَا لَا تَحْوَا Onların nefislerinin arzu etmediği ilahi hükümlerle, nefislerine zor gelen hükümlerle ne zaman bir peygamber geldiyse فَرِيقًا bu. O zaman bu peygamberlerin bazısını yalanladılar. وَفَرِيقًا يَقْتُرُبُوا Bir kısmını da öldürüp geçtiler. Hain İsrail onlara. Allah'a verdikleri söz neydi bu tam kardeşler? Allah'a ve peygamberlerine iman edip onlara itaat edeceklerine dair yemin etmişlerdi, söz vermişlerdi. Fakat ne zaman ki bir peygamber getirip bir hüküm getirdi Allah tarafından bu Bu zorlarına gitti. Uygulanmasını istemediler. İşlerine gelmedi. Dünyadaki hayat tarzlarını değiştirmeleri gerekti. Belki koltuklara övdün gidecekti. Rahatlara bozulacaktı vesaire vesaire. O zaman ne yaptılar? Sen Allah'ın Resulü değilsin dediler. Mesela Hazreti İsa Aleyhisselam'da. Sen haşa veled dediler. Söyle Yahudiler. Tabi öyle dediler. Hazreti İsa'yı ya biliyorsunuz Yahudiler veled olarak bakarlar. Hazreti Meryem annemize, validenize bir zina sonucu onu kazandığını iftira ederler. Allah'ım havaza Böyle bir sapık akıdiye sahip bir küfür topluluğu. Geçen hafta bunun üzerinde durmuştuk. Diğerlerine yaptı? Onlar da tuttular. Onu ilah edindiler. Sen Allah'sın dediler. Biraz sonra gelecek hep detaylı bir şekilde. Ama burada özellikle Yahudiler kastediliyor. Bazı peygamberleri yalanladılar. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı da Sen peygamber değilsin dediler. Peygambersin ama dediler bize gönderilmiş değilsin. Sen Araplara gönderilmiş peygambersin dediler. Onun için bizimle bir alakan yok ve öldürülmesine gerekir diye karar da aldırıp birçok defa öldürmeye çalıştılar. Bazılarında da devlet yetken hakikaten öldürdüler. Şehit edendiler bazı peygamberleri. Onun için Allah Teala Cebrail'e onlara tekrar onların verdiği bu sözü hatırlatıp uyarıda bulunuyor ve şöyle diyor. 71. Ve hasibu تَكُونَ takuna fitne fa'alu Burası önemli. Bir bela olmayacak zannettiler. Yani o biraz ev er dediğimiz Allah'ın kendilerine mühlet vermesini aldandılar. Çünkü onlar bu küfürlerini yaptıklarında peygamberi öldürüyorlar. Allah'ın peygamberini destereyle ikiye bölüyorlar. Bazılarını başka şekilde öldürüyorlar. Başlarına hemen bir bela, bir musibet gelmeyince aldandılar. Zannettiler ki affederseniz haşa, malı götürdük dünyada. Bize bir şey olmadı. Biz haklıyız gibi bazı sapın, saçma sapan düşünceleri saptılar. Bu yalanlama ve öldürmelerinden dolayı başlarına bir bela gelmeyeceğini zannettiler ve ne yaptılar? ve وَسَمُوا ...kör ve sağır kesildiler. Hakikate karşı kör... ...hakikate karşı sağır kesildiler. Hidayeti görmediler... ...hakkı dinlemez hale geldiler. ثُمَّ تَعَلَى اللّٰهُ Allah onların sonra yine tövbelerini kabul etti. Bütün bu yapmalarına rağmen... ...Allah onların tövbelerini kabul etti fakat... ثُمَّ عَمُوا وَسَمُوا كَثِيُّمْ مِنْهُمْ Onlar yine de işlerinden birçoğu... ...kör ve sağır oldular. Yine kabul etmediler. Hakkı görmez hale geldiler. Hakikati işitmez hale geldiler fakat burası önemli Allah onların yaptıklarını her bir detayına kadar görmektedir. Her birinden haberdardır, her biri kaydedilmektedir ve çok şiddetli bir azap beklemektedir. Bu şekilde davranan Yahudileri de, Hristiyanlar da burada özellikle Yahudiler kastedilmektedir. Çünkü yukarıdaki ayette Peygamber tatlıdan biliyoruz ki Yahudi topluludur muhtemelen kardeşler. Şimdi buraya kadar ta geçen haftaki anlattığımız ayetlerde de biliyorsunuz bu anlatılmıştı. Yahudilerin yapmış oldukları özellikle anlatıldıktan sonra şimdi 72. ayetten itibaren inşallah Allah Celle Caruhu Hristiyanların özel gazeti İsa hakkındaki e, sapıklıklarını anlatan ayeti kerimeleri vahyedecektir. Biz de inşallah hep beraber dinliyoruz Rabbimizin ayeti kerimelerini. Estaizu Allah. 72. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهُ هُوَ الْمَس۪يحُ بُنُ مَرْيَا Yemin olsun ki, and olsun ki hiç şüphesiz ki Allah, Meryem, kesinlikle Allah, Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir oldular, diyor Allah Celle Burada kastedilen kişiler Hristiyanlardır. Ve onların içerisinde kim eğer Allah Meryem oğlu Mesih'ten ibarettir, yani Allah Hz. İsa'nın zatına hurur ederek onunla birleşmiştir şeklinde iddia ederse, Hazreti İsa'nın ilah olduğunu söylerse, Allah'ın oğlu olduğunu söylerse, o laqad-ı dedi Allah kafir olmuştur. Dolayısıyla açık ve net bir şekilde ayet bize diyor ki, bunu kafamıza yazalım inşallah yanlış anlaşılmasın, yüzünde yaşayan tüm Hristiyanlar kafirdirler. Net bir ayet-i kerime. Bunun la cibi olmaz. Kaf, Hristiyanların hepsi Allah'ın açıklamasıyla kafirdir başkaları başka bir şey diyebilir. Allah böyle diyor hocam kardeşler. Maide suresi 72. ayet kelimesi. Ve qala al-mesihun Hanbuhî yani Hz. İsa demişti ki yer beni İsrail'in Abdullah Rabb'i ve Rabb'unuz. Sizin de Rabbiniz benim de Rabbim olan Allah'a tapın para değil. demişti Hazreti İsa. İnnehu men yuşrik billahi şunu da bilin ki kim Allah'a şirk koşarsa yani mesela benim Allah'ın uğru olduğumu sanki kendisi o zaman öyle bir şey yoktu. Biliyorsun Hazreti İsa hayattayken kimse onun Allah'ın uğru olduğunu söylemiyordu. Ona ilah diye tatmıyordu kimse. Fakat kendisinden sonraki olaylara bakın bir mucize olarak ışık tutma için Allah ona bunu söylettiriyordu. Hazreti İsa toplumuna bunları söyledi muhtemelen kardeşler. Şunu da bilin ki kim Allah'a şirk koşarsa yani mesela ben öldükten sonra benim Allah'ın uğru olduğumu söylerse vesaire vesaire dinleyin. Allah ona cehennemi haram kılmıştır. Haram kılmıştır cehennemi. Cehennem. Affedersiniz. Allah ona cenneti haram kılmıştır. Ve onun yeri barınacağı yer ateştir. Ve maliz zalimine min ensar zalimler için artık hiçbir yardımcı yoktur diye Hazreti İsa Aleyhisselam açıklamıştır. Kardeşler. Hakikaten çok ilginç bir eti kerime, insanın tüylerini ürperten, diken diken yapan bir eti kerime atıran kardeşler. Şöyle bir ikramda bulunan kardeşlerimiz inşallah, genç bak genç kardeşlerimiz kalkın, gelen amcalarımıza yer verin inşallah onlar otursunlar. Bak şöyle gelin, Bilal olsun, Furkan olsun, gelin. Hakikaten gelin. Onlar genç. İnşallah siz gelin, rahat dinleyebilirsiniz diye onlar onlar otursunlar inşallah. Siz rahatça burda oturun. Bismillah. Dolayısıyla muhterem kardeşler hakikaten burada Hz. İsa'nın Allah olduğunu söyleyen insanların küfrünü bu ayet net bir şekilde Allah Celle açıkla bu Hüselem'de yemin ederek Arapçadaki buradaki yemin içindir. Zaten arkasından gant da gelmesi tekitle yemin etmektir. Yani hiç şüphesiz Yemin olsun, andolsun ki ve bu yemini yapan Allah'tır. Böyle diyenler kafir olmuşlardır. Devam edin inşallah. Bakın aynı forma 73. 33. ayeti iyi dinleyin. Leqad keferallezine galû 72 tekrar okumuyorum. 73 aynı böyle başlıyor tekrar. Leqad keferallezine galû innallâhe thâlif thalâse Yemin olsun ki Allah üçün üçüncüsüdür diyenler de kafir olmuştur. Diyor 73. ayet kelimede. وَمَا مِنْ إِلَٰهِنْ إِلَّا إِلَٰهُ الْوَحِدُ Halbuki bir tek Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Amin. <gülüyor> وَاِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ <gülüyor> Ve eğer o Hristiyanlar bu dediklerinden, bu dediklerinden vazgeçmezlerse işlerinden kafir olanlar için çok acı bir azap isabet edecektir diyor. Allah Celle Celaluhu 73. Ayet-i Kerime'den bu Teşhis eden. Baba, Oğul ve Ruh Kudüs. Almanca Trinity -tık, biliyorsunuz. Hristiyan ilahiyatında, akidesinde, inançlarının esası olan çok tehlikeli bir dogma, bir saçmalık, bir sapıklık öyle diyelim. Çünkü Allah velal dalil diyor onlarak sapıtmış insanların inanç şekli nedir? Birincisi Hazreti İsa'ya Allah demeleri, ilah demeleri haşa ve kella. İkincisi 73. ayette geçtiği gibi Hazreti ilahın Allah'ın haşa ve kella Baba, oğul yani Allah Hazreti İsa ve Ruhul Kudus'tan teşekkür ettiğini yani Cebrail Aleyhisselam'ın çünkü o Allah'ın ol demeyi Hazreti Meryem'e getirmiştir. teşekkür ettiğini, meydana geldiğini söylemek bunlar kesinlikle kafir olmuşlardır diyor Allah Celle Celle. Dolayısıyla Hristiyanların bu şekilde bir inançla Allah katında hiçbir kurtuluşları olmayacağını net bir şekilde ikade ediyor. Maide Suresi 72 ve 73. Fakat 74'te de her zaman olduğu gibi Rahman ve Rahim olan Allah, o Kerim olan Allah şu kapıları açık bırakıyor. E fela ya ve yestagfirunha. Hala Allah'a tevbe edip ondan bağışlanma dilemeyecekler mi? Allah bu gafur, Rahim. Allah çok yargılayıcı ve çok esirgeyici olandır. Aminna. Buradaki efela'daki bu e istifham Arapçada yani şaş yani şaşkınlığı ifade eden bir şekildir ayet-i Yani hala bu kadar açıklamalara rağmen bu küfürlerinden, bu sapıklıklarından vazgeçmeyecekler mi diyor Allah Celle Celaluhu. <gülüyor> hala bu kadar açıklamadan sonra gelip Allah'a tövbe etmeyecekler mi? Çünkü Allah bağışlayacak onları. Bakın bugüne kadar 50 sene birisi belki duymadığından dolayı, belki yanlış eğitimden dolayı, herhangi bir sebepten dolayı bir insana Allah demiş olabilir. Hz. İsa'ya Allah demiş olabilir. Allah'ın üçlü unsurdan meydana geldiğini haşa demiş olabilir. Fakat Allah buyuruyor ki ben onları affedeceğim. Gelsinler, tövbe etsinler. Wallahu rahim. Allah affedecek. Bütün günahlarını silecek. Wallahi elli yaşına kadar bunu söylemiş olsa kırk sene bunu iddia etmiş olsa yarın arasından doğmuş gibi tertemiz olacak. Gül gibi müsbah olacak. Bunu diyor Allah Cennet'i. Bundan daha açık kabul olur mu? Allah davet yapıyor gelin diye fakat dinlemedikten sonra bunlara eskilerin masalları, bu bizim kitabımız değil, bu işte falan vesaire dedikten sonra sonucu tehşettir, sonucu tehlike'dir. Devam ediyoruz inşallah 75. ayet-i böyle üst üste geliyoruz. Şimdi Hristiyanlarla alakalı ayetler, Yahudilerle alakalı açıklamaya geldikten sonra burada da Hristiyanların saplıklıkları anlatıyoruz kardeşler. <gülüyor> Estağfirullah. Melmesi hubnu meryeme illa rasul. 75. Meryem oğlu Mesih yani Hazreti İsa aleyhisselam ancak bir Resul'dür. Biliyorsunuz böyle bir ifade Ali İmran Suresi'ne Hz. Muhammed ile araba arada vermişiz, sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ma Muhammedun illa Resul diyor orada da. Muhammed sadece Allah'ın elçisi diyor, peygamberdir. Burada da Hazreti İsa için ailesini diyor. Mel Mesih hubnu Meryem illa Resul. Meryem oğlu Mesih yani İsa aleyhisselam sadece bir tarifte içerisinde sadece ancak ve ancak bir peygamberdir. <gülüyor> Ondan önce de nice peygamberler gelip geçmiştir. Aynısı o ayette de geçiyor. Peygamberimizle alakalı. Yani burada şimdi çok açık bir ayete devam etmeden bunu söyleyelim. Açık ve net bir şekilde Allah Celle Celle buyuruyor ki Ey Hristiyanlar siz niye kalkıp İsa'ya Allah olduğunu söylüyorsunuz haşa. Siz niye kalkıp İsa'ya Allah'ın oğlu olduğunu vesaire söylüyorsunuz haşa. Çünkü o bir peygamberdi. Ondan önce de peygamberler gelip geçmişti. Burada şaşıracak ne var ki diyor Allah Teala Cebrail. Mesela siz onun işte babasız dünyaya geldiğini iddia ettiğinizden dolayı Allah'ın oğlu olduğunu söylüyorsunuz. Fakat ondan önce peygamberler gelip geçmişti. Onlar da aslında Adem Aleyhisselam vardı. O bırakın babasızı, anasız da meydana gelmişti. Ne arası vardı ne babası? Yani haşa ve kalla sizin iddia ettiğiniz gibi madem bir mucizevi yaratma dünyaya gelme olayı ilah olmak olsaydı o bundan daha layıktı buna haşa mükemmel öyle değil mi? Madem mantıkla yaklaşıyorsunuz ey kafir sapık düşünce onun için mesela onun özürlüğünü diriltmesi hastaları iyileştirmesi sizin evinizde yedikleriniz size haber vermesi Hazreti İsa'nın mucizelerini biliyorsunuz vesaire bunlar çok büyük mucize olduğundan dolayı onun ilah olduğunu söylüyorsanız Allah ondan önce peygamberler gönderdi daha büyük mucizelerini Hz. Musa'yı düşünün Hz. İsa önüne gelen diyelim bir ölüyü, bir cesedi, Allah'ın verdiği bir mucize sonucu Allah onu canlandırıyordu onlara bir mucize gösterilsin diye. Fakat sonuçta o bir insandı, insan cesedi canlandırıyor. Bu mu daha büyük yoksa elinizdeki bir asanın, tahtanın yere düşüp canlanması, bir yılan haline gelmesin, daha büyük ejderha haline gelmesin. Allah Hz. Musa'ya da böyle mucizelerdi. Bu mu daha büyük? Şimdi madem bu mucizeler haşa ve kella ilah olmak için bir neden olacaktıysa, <gülüyor> o zaman bunlar daha daha layıktı bu işe. Haşa sizin düşüncenize böyle diyor Allah Celle Celaluhu. Yapmayın bunu vazgeçin diye bir çağrışım var. Ve şimdi burada da Hristiyanların yaptığı bu sapıklıktan hemen bir antifaretler açıp ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu Yahudiler'e rahmet bir gönderme yapıyor. Onun annesi yani Hz. İsa'nın annesi de Sıddîkah Dost doğru birisiydi. Yani sözünde, özünde, işinde dost doğru bir kadındı. Hazreti Meryem annemiz valide. Validemiz sözünde, özünde ve işlerinde sıdıkatun, dost doğru bir kadındı diyor Allah Celle Celaluhu. Yani ey Yahudiler, haşa ve kella sizin dediğiniz gibi uz zina edip Hazreti İsa'yı bir vere zina olarak dünyaya getirmedi haşa ve kemba. O sıdıkat, dost doğru biri diyor Allah Celle Celaluhu. Hristiyanların sapıklığını anlattığı ayetin içerisinde bir de Yahudeveret diye gönderiyor. Ne muazzam bir ayet-i kerime. İşte bu Allah'ın kelamı olduğunu gösteren apaçık muziyelerden tekrar bir tanesi muhterem kardeşler. Devam ediyor ayet-i kerime. Bakın ilginç, çok ilginç ifadeler. Kâna yekulânit ta'am. Arapçada biliyorsunuz normal mesela bizim Türkçemizde ve hatta Almanca gramerinde olmayan Arapça dili daha geniş bir dil. Mübarek. İkin tesniye formu da var. Mesela kâne dediği zaman Arapça öğretmeyeceğiz şimdi. Bir kişi yaptı, oldu. Kana dediği zaman da iki kişi. Yani özel iki kişi özel bir form var Arapçada. Onun için kanu yani cemi şeklinde kullandığı zaman ayette ve Kuran'da bilin ki her zaman üç veya daha fazlasından bahsediyor Allah Celle Çünkü Arapçada iki için özel bir form vardır. İşte bu da o formdur. kana. Her ikisi de yani kim? Hazreti İsa ve annesi de kulânet taâm yemek yerlerdi diyor Allah Celle Cahir. Yani ne demek istiyor burasıyla? Yani her ikisi de yemek yerlerdi demek diğer yaratıklarda olduğu gibi onlarda kemikten, etten, kandan sinirlerden meydana gelmiş bir varlıklardı. İnsandı bunlar diyor Allah Celle Cahir. Hiç bunlar ilah olur mu? Çünkü burada bakın bir de özellikle latif yani Kur'an'î bir ifadeyle latif bir işaretle Yemek yiyenin mutlaka onu çıkarma ihtiyacı hissedeceğini de gösterir ayet Dolayısıyla yeme içme ve dışarı çıkarma ihtiyacı duyan bir insana hiç tapılır mı? Hiç ona ilah denilir mi? Hiç ona Allah denilir mi? Hiç ona ibadet edilir mi? Diye Allah Cennec Aleyhu onların hakikaten tüm akıl dışı, mantık dışı ve vahiy dışı düşüncelerini, iddialarını reddediyor ve çözüyorlar. Ondur keyfenu beyyni lehumun ayatih, sondan na Ayetin sonunda da. Bak onlara delilleri nasıl açıklıyoruz. Sonra bak nasıl haktan yüz çeviriyorlar diyor. Yani gündüzün ortasındaki güneşten daha açık olmasına rağmen hak ve hakikat bu ayetlerin sonunda yine de hala nasıl dinlemekten ve düşünmekten yüz çevirip eski inançlarına ve eski küfürlerine devam ediyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. Hala bunu yapıyorlar diyor Allah Celle Celaluhu ve ibretli bir şekilde bunu bizim önümüze koyuyor muhterem kardeşler. Ve 76'da De ki onlara yani Hristiyanlara Allah'ı bırakıp da sizin için fayda ve zarara gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Hakkıyla işiten ve bilen yalnız Allah'tır. Şimdi onların iddiasına göre Hz. İsa'nın çarmıha gerildiğini iddia ediyorlar. Yanlış biliyorsunuz ayetlerle sabit ki çarmıha gerilmedi Hz. İsa. Fakat, varsaya bunların iddiasına göre çarmıha gerildi. Kendisini böyle bir dehşetten kurtaramayan birisi diyor Allah Cerecau'yu 76'da. Zararı kendisinden savunan birisi nasıl ilah olabilir? Kendini savunamıyor. Kendini savunamadığından dolayı, hem de biliyorsunuz bunun üzerine bir film çevirdiler. Peşin diye, Almancası bilmiyorum neydi. Dipasyon diye film çevirdiler. Hz. İsa'nın hakikaten akıl hayal almaz bir şekilde dayak yiyerek, zulüm çekerek, kırbaçlanarak, yani ölümcül bir zulüm sonrasında bu çarmaha gerildiğini gösterdiler. Tabi Yahudiler protesto çekmişti çünkü onları kötü, götüren, kötü gösteren bir filmdi. Yapamadılar bunu tabi. Biz biliyoruz ayet Sabit yapamadılar bunu. Fakat yani ilah diye taptıkları Allah olduğunu söyledikleri, Allah'ın oğlu olduğunu söyledikleri bir insan için böyle bir film çevirmiş. Sonra da buna tapmanın çok acayip bir şey hakikaten. İşte ayet de bunu diyor. Undur keyf bir Nebi ayet. Yani bak şunlara diyor Allah, bak undur demek Arapçadan, bak şunlara ya, bak şunlara hayret al, ibret al bu kadar ayetten sonra hala nasıl doğruyla gelmezler diyor Allah için İnanması <gülüyor> inanması mümkün değil çünkü normal akıl zaten almaz bunu bunu sadece <gülüyor> Fatiha suresinin sondaki gadaba uğramış ve sapık akıl kabul eder doğru akıl bunu kabul eder hiç? Allah manfaat alıyorsun böyle bir akıl sahibi olmaktan muhtemelen kardeşler Allah akıl sahibi olduğunu iddia edenlere hakikaten gerçek aklı nasip eylesin. Amin. Çünkü akıl dünya düşüncesiyle akıl sahibi olmakla Allah'ın akıl sahibi olmakla değil başka şeydir. Bugünkü insanlar çok akıllıyız diyorlar ya buradaki aslında kasıtları biz çok biliyoruz demektir. Ama Allah Kur'an'daki ya akilun akıl düşünmeyle başka bir şeyi kastediyor. Yani hakkı ve hakikati görmek, doğruyu anlamak ve bundan ibaret almayı Allah kastediyor. Demek ki arada büyük fark var. Yoksa kocaman profesörler, doktorlar, uzaylara aletler gönderen insanların hala Allah'ın olmadığını iddia etmesi mümkün mü? Yapıyorlar. Demek ki akıl sahibi değiller diyor Allah cenni, cenni Bilim sahibi fakat akıl sahibi değil. En büyük önemli meseleyi bulamamış daha. Uzaya alet göndermiş fakat kendini yaratan bulamamış. Çok acı bir şey. Çok acı bir olay. Acı bir insan. Birileri Nobel ödülü veriyor ama biz acıyoruz sadece çünkü sonu ebedi felaket diyor Allah Celle Celle Kur'an-ı Kerim'e mutlak kardeşler. ediyoruz inşallah? 77. Estağfirullah. Bugün biraz böyle hızlı hızlı geçiyorum. Çünkü ayetler açık falan tefsire ihtiyaç yok. Çok az da not aldım tefsirlerden. Fazla not almaya ihtiyaç duymadım. Çünkü görüyorsunuz ayetler açık. Hiç tefsir okumadan sırf maalini okusak hakikaten ayetler kendi kendine tefsir eden açıklıkta ayet Öyle de olması gerekiyor. Çünkü çok önemli bir mesele. Bunlar akidevi olaylar. Kristian akidesini çürütten ayet kelimeler, Yahudilerin inançlarını çürütten ayet kelim açık olması lazım. Mükemmel ayettir bunlar çünkü. Saat sonra anlaşılması mümkün değil bunların. Net ayet kelimeler. Devam ediyoruz inşallah isteyelimullah yetmiş ede, maâyde yetmiş ede. Qul ya ahl la shaghul fi din kum al hakti, ve la tekabu ahbâ' qom min qablu wa wa an sabil. de okuyalım inşallah burada. De ki Ey ehli kitap yani ey Yahudiler ve ey Hristiyanlar dininizde gulu yapmayın. Gulu demek muhterem kardeşler aşırı gitmek, sınır tanımamak, tanıma aşırı gitmek veya sınır tanımamazlık yapmayın diye Allah Celle Celaluhu nerede? Fi dinikum yani dininizde. Önce man okuyalım. Daha önceden sapan birçoklarını saptıran ve yolun doğrusundan uzaklaşan bir topluma da uymayın diyor 77. ayet de Allah Celle Celle Ruhu kardeşler ve bugünkü ve yarınki Hristiyan ve Yahudilere açık bir şekilde şunu görüyor Allah Celle Cahiruhu. buraya kadar anlatıldığı neler yaptıklar <gülüyor> Yahudilerin ve Hristiyanlarından ve ey bunları dinleyen Yahudi ve Hristiyanlar sizden önceki atalarınızın yaptığı ve vardığı sapık yola varmayın gitmeyin çünkü onlar kendileri saptıkları gibi ve edan nurkesiyle bir çoğunda sapıttılar. Bak sizin de bu sapık hale gelmenize onlar vesile oldu. Çünkü onlar böyle bir akidevi temel işte testis, meslis vesaire Pavlos bunu üretmeseydi, bu dogmayı ortaya atmasaydı bugünkü Hristiyanlar böyle bir şey inanmayacaktı. Bakın bir satma nerelere vardı. Bugün milyonların, yüzlerce milyonun böyle bir sapık inaca sahip olmasına vesile oldu. Onun için Allah buyuruyor ki siz onların gittiği yola hevalarına uymayın ve dininizde aşırı gitmeyin. Bu dinde aşırı gitmek, burada iki anlama geliyor. <gülüyor> Ehli kitap olarak hitap ettiği için, hem Yahudi hem Yunus siz ey Yahudiler, onların iddiası çünkü birazdan dediğimiz gibi, Hz. İsa'nın meşru çocuk olmadığı ve veledî olduğuna dair iddialar olduğu için, böyle bir şey diye aşırı gitmeyin diyor Allah canlı canlı, sınırları açmayın. Bu çok aşırı bir kelimedir çünkü. Allah'ın peygamberine bir veredizina demek, onun annesine haşa ve kella fahişe demek, çok aşırı bir tehlikeli iftiradır. Bunu yapmayın diyor Allah Celle Siz ey Hristiyanlar da siz de onun ilah olduğunu, Allah'ın oğlu olduğunu, Allah olduğunu iddia ederek siz de aşırı gitme. Peki ne yapın? Orta ve vasat yolda gidin müminlerin yaptığı gibi. Çünkü o ne bir ilahdı ve ne de ötekilerinin iddia ettiği gibi haşa ve kella, gayri meşhur değildi. Allah'ın elçisiydi Allah'ın peygamberiydi. O geldi Allah'ın kendine verdiği vahyi tebliğ etti, vefat etti gitti. Ondan sonra başka peygamber geldi. Ona inanmanız gerekirdi. Fakat sizin aşırılığınız ve isyankarlığınız buna müsaade vermedi. Şimdi tekrar 78. ayet-i kerimede çok önemli bir tarafa ışık tutacak ayet-i Yahudilere tekrar döneceğiz muhtemem kardeşler. Ve bakın ne buyuracak Rabbimiz Allah cemle caruhu 78'de. Estaizu billah. لُعِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ عَلَى ve دَاوُودَ وَعِيْسَ Maryam. İsrail olanlarından kafir olanlar. Burada kasıt özellikle Yahudiler ve Hristiyanlar da var işin içinde. Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Nuh ile. Hazreti Davud'un ve Hazreti İsa'nın diliyle İsrail odlarından küfre sapanlar lanetlenmişlerdir. Niye? ذَٰلِكَ بِمَا عَسَوْوَ كَانُوا يَعْتَدُونَ Bunun sebebi söz dinlememeleri yani isyan etmeleri... Ve sınırı aşmalarından dolayıdır diyor Allah Celle Celaluhu. Ve 79'u da birlikte okuyalım. inşallah. Kâluh la yetenâhûn ammun kerim lebi ise mâ kâluh çünkü. Onlar işledikleri kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yemin olsun ki yaptıkları ne kötü bir şeydir diyor Allah Celle Celaluhu. 79'ün de etkilerini okuyalım kardeşler. Şimdi Kısaca bakalım tefsirde bu iki ayet alakalı ne buyuruyor bu filan kardeşler. Bir defa onların bazı peygamberlerin diriyle lanetlendiği söyleniyor. Mesela Hz. Davud, Hz. Davud'un diriyle lanetlenmeleri zeburda olmuştur. O kimi lanetledi? İşte Ashab-ı bu cumartesi ehli, cumartesi insanları, âli dediğimiz insanlar var ya, ee, cumartesi yasağını ihlal eden bu yasağı tanımayan kişiler Hazreti Davud'un belbette duası sonucunda lanetlenmişlerdi ve maymunlara çevrilmişlerdi Allah tarafından. Aynısı gibi Hazreti İsa'nın diliyle de yine Ashab-ı yani Hristiyanlardan sapıtanlar azamlar da yani Hazreti İsa'ya aslında inanması gereken insanlar sapıtınca onlar da onun diliyle lanetlenmişlerdi. Hatta İbn Abbas diyor ki onlar Tüm peygamberlerin diliyle lanetlendirdiler. Hz. Musa'nın diliyle lanetlendirdiler. Tevrat'ta vardır bu lanet. Hz. İsa'nın diliyle lanetlendiler, Onun arasında Davrud'un dili aleyhisselam bize burada var. Hz. İsa'nın diliyle lanetlendiriler. Ve onun zamanında İncil'de var. Ve en sonra Hazreti Muhammed aleyhisselamın zamanında yine lanetlendiler. Bakın Kur'an-ı Kerim'i açıp okuyoruz. Daha önce tam bir seneye geçti. Yahudileri lanetleyen kaç tane ayet-i kerim öğrendik? Niye? Yani durup dururken haşa ve kelle Allah niye lanetlesin bir topluma? Allah'ın peygamberi niye lanet okusun bir topluma? Demek ki çok aşırı gitmişler bazı şeylerde. Nerede aşırı gittiklerini işte öteden beri okuyoruz. Zaten ayette diyor ki bu onların haddi aşmalarından ve Allah'ın sözünü zannemelerinden dolayı böyle oldu. Burada ilginç bir olay var muhterem kardeşler. Çünkü 79'da onlar birbirlerini yaptıkları kötülüklerden vazgeçirmiyorlardı diyor Allah çelikliği. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani onların bu lanetlenmeleri, Yahudi haline gelmeleri, Hristiyan haline gelmelerinin ana sebebi neymiş? Birbirlerinin yaptıkları kötülükten vazgeçilmemeleri. Burada tefsirlere baktığımızda birçok başka kitap da verir bunun. Açık zaten. İsrail yollarının bozulması her zaman olduğu gibi evrensel sürece göre meydana gelmiş bir olaydır bu tarafı. Çünkü bu nasıl bir süreçtir? Bir toplumda önce bireyler bozulmaya başlar. Bazı insanlar. Yoldan çıkar birileri. Toplum güzel bir toplum diyelim. İslami bir toplum, Müslüman bir toplum, huzurlu bir toplum. Allah'ın dediğine göre yaşanıyor. Birileri aşırılık yapar. Şeytana uyar. Yoldan çıkmaya başlar. insanlar bozulmaya başlar. Şimdi eğer toplumun geriye kalan kısmı bunları bastırmazsa bunları tekrar doğru yola getirmezse bunları e serbest bırakırsa hatta bırakın serbest bırakmayın. Bugün olduğu gibi bu yoldan çıkanlar aşırı gidenleri bugün olduğu gibi teşvik ederse, bunlara prim verirse, promosyon yaparsa işte Almanya'da mesela örnek olarak eşcinsellik için habire promosyon, teşvik yapılırsa vesaire vesaire içki için her yerde reklam yapılırsa, fuhuş için her yerde reklam yapılırsa yani kötülerin kötülüğüne engel olmazsa o zaman başta birkaç kişiyle sınırlı olmuş olan bu bozulma yavaşça tüm topluma yayılmaya başlar. Ve böylece Tüm toplum kokuşmaya ve bozulmaya başlar. İşte bu toplumlar bunun tamamen açık bir örneğidir. Bu toplumlar böyle miydi baştan? Bunlar 60-70 sene önce bu toplumu, sadece İslam'ın bir toplumu değil burası. Hiçbir zaman İslam'ın bir toplumu değildi. Ama kendileri bile, yaşlıları bile ticaret çıktıklarında gözlerini açıp gezmeye utanıyorlar. Ellerine bir fırsat geçtiğinde bir önüne mikrofon tuttuğunuzda adamlar hüngür, hüngür arıyorlar. Bizim değerlerimiz nereye gitti? Değersiz bir toplum haline geldik biz. Her şeyimizi kaybettik diyorlar. <gülüyor> Çünkü Allah'ın sünneti gerçekleşti burada. O sünnet nedir muhtemelen kardeşler? O sünnet eğer birlerinin kötülüğe engel olunmazsa buna göz yumulursa Allah'ın <gülüyor> tüm toplumu bu hale getiriyor böyle hale Tüm toplum korkunçmaya ve buzurmaya başlıyor. Bakın bununla alakalı bir hadis-i okuyayım inşallah. Mesele tam anlaşılsın. Ebu Davut'ta, Tirmizi'de de var, diğer kaynaklarda da var. <gülüyor> Abdullah bin Mesut'tan bu hadis-i şerifi İyi dinleyin inşallah. Resulullah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle İsrail İsrailoğullarının eksikliği şöyle başlamıştır. İsrailoğullarındaki kayma, azma, sapma şöyle başlamıştır. Onlardan birileri <gülüyor> münker işleyen birisini ilk gördüğünde ona ey filan Allah'tan kork yapmakta olduğun şu işi terk et. Çünkü bu işi yapmak senin için helal değildir derdi birisini görüyor, günah işlerken gidip onu uyarıyor yapma bu işi, bu herhalde değil kötü bir iş yapıyorsun, haram bir fiil işliyorsun, <gülüyor> yapma bu işi vazgeç diyor, fakat burada bitmiyor işte hadis, fakat ertesi gün onunla karşılaşır ancak bu durumu onunla birlikte oturup, yiyip içmesini engel teşkil etmezdi ertesi gün aynı adamla neyle karşılaşıyor nasihat bir fayda vermemiş adam aynı günahta devam ediyor Mesela örnek olarak diyelim bugün gördük adam içki içiyordu. ve da işte zina teşkil edecek bir ilişki içerisinde geziyordu. Uyardık mı? Herhangi başka haram işliyor. Yapma dedi. Bu yaptığın haramdır. Allah'tan kork. Gittik. Ayrıldık. Bir gün sonra, iki gün sonra, iki gün yine gördük. Adam aynı günahı hala işliyor. Dedik. Gördük yine içiyor aynı günahı. Fakat orada diyor Peygamberimiz aleyhisselam. Bir şey demediler artık. Onlarla ilişkilerini kesmediler bir akız oturup iyi işmelerine engel olmadı bu günah işlemeleri. İlişkiyi bozmadılar. Tamam canım hadi ne yapalım artık. İnşallah bir gün geçer, Filan vesaire. Biraz vakit tanıyalım. Mühret tanıyalım. Ee, efendime söyleyeyim. Şu anda hemen yani, haberi hemen durup ilişkiler kesilir mi canım? Adam işte akrabamdır, arkadaşımdır, dostumdur vesaire dediler. Onlar hadis devam ediyor. Benim sözüm değil bunlar. Onlar bu işi yapınca iyi dinleyin. Allah da onların kalplerini birbirine benzetti. Allah. Ve sonra Peygamberimiz Aleyhisselam şu ayetleri okudu. Bu okuduğumuz ayetleri okudu. Ve devam ediyor abi. Ve şöyle buyurdu. Hatta diyor abi, oturduğu yerde bağdaç üzere oturuyordu. Sırtı dayalıydı, yalıydı. Düzeldi. Durumunu düzeltti. Yani böyle tehditvari bir pozisyon aldı Peygamberimiz Aleyhisselam ve dedi ki Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emreder Kötülükten vazgeçirirsiniz. Zalimin elini tutarak onun hakkın dışına çıkmasına fırsat vermezsiniz. Yalnızca hak işlemeye onu mecbur edersiniz. veya da Allah sizin kalplerinizi birbirine çarpar ve onları lanetlediği gibi sizi de lanetler Allah. Ey Müslümanlar. Hadis Müslümanlar yani. İfade Müslümanlara batıran kardeşler. Çok tehlikeli hadis. Yani Tehlikeli derken mesajı çok tehlikeli. Birçok ilişkilerimizi, gündemimizi sarsan bir ayet-i kerime i şerifi. Sarsması gerekir. Ama muhterem kardeşler işte bu sahabe-i kiram bu ayet ve bu hadisler tarafından sarsıldığı için o gül devrini yaşadılar. O saadet devrini yaşadılar. Çünkü onlar bu ayet olduğu gibi ciddi alıp babası mı ilişkiyi kesiyordu. Anası mı ilişkiyi kesiyordu. Abisi mi, kardeşi mi, eşi mi ilişkisini kesiyordu. Kadın akla bırak kocasından ilişkisini kesiyordu. Kadın, o zamanın kadının ne hakkı var? Kocasından boşanıp kaçıp hicret edebiliyordu kadınlar. ilişkiyi kesiyorlardı. Şimdi bunlar mesela diyemez miydi? Ya biraz bekleyeyim, bir takip edeyim. Bir şeyler olur belki. Biraz mühlet tanıyalım vesaire vesaire şeyler deyip kendilerini aldatabilirlerdi. Yapmadılar, ilişkileri kestiler protesto ettiler. Bakın burada bunu mesela tüm tefsirlerde var bu rivayet. Kurtubi'den okudum ben. Kurtubi hatta diyor ki devamında ayet-i Günahkârlarla oturup kalkmanın, Müslümanlara hitap, günahkârlarla oturup kalkmanın yasaklığına ve onları terk edip onlardan uzaklaşmanın emredildiğine açık bir değeri vardır bu ayet-i kerime'de. Kurtubi. Vüce Allah bunu Yahudilerin yaptıklarını reddeden bir ustup ile indirdiği şu ayet anlıyoruz. Diyor ve bu ayet-i kerimeyi delil olarak gösteriyor muhtemel kardeşler. Günahkarlarla oturup kalkmanın onlarla ilişki hiçbir şey yokmuş gibi devam ettirmenin yasaklığı bu ayet-i sahiptir. Tersini düşünelim. Tersini düşünelim ve ne kadar bize avantajlı? böyle biraz sert gibi görünebiliyor. Haşa. Ayet sert olur mu hiç? Allah'ın ayetleri bizim aleyhimize veyahut bizim için bir küzül olur mu hiç haşa? Hep lehimize de hep hikmetlidir. Tersini düşünelim. Günah işleyen bir arkadaşımız, bir akrabamız, bir dostumuz vesaire var. Ve biz buna karşı öyle bir tavır koyuyoruz ki bu hakikaten anlıyor ki yok ben bu halebi ve durumumu düzeltmezsem hakikaten birçok insan kaybedecek. Etrafımda dost, akraba vesaire kalmayacak. Bu tehdidi ve bu ciddiyeti görürse mecbur vazgeçilecek bu işinden. Vazgeçmezse artık zaten bu adam hak etmiştir Allah'ın azabını. Bu adam direkerek günah işlemek istiyor demektir. Bunlar önemli şeyler. Zannedersek anlaşılmıştır muhtemem kardeşler. Hakikaten dikkat etmemiz gereken husus ve bundan sonraki ilişkilerimizde nasıl davranmamız gerektiğini, ne gibi ülkeye göre ilişki kurmamız gerektiğini bize gösteren açık ve net ayet-i Devam ediyoruz inşallah 80. ayet-i kerimeyle. Te'a minhum yetevellev nellezine keferû. Onlardan çoğunun inkar edenlerle yani kafirlerle dostluk ettiklerini görürsün. Şimdi burada tekrar hitap Yahudi ve Hristiyanlara. Onlardan çoğu kafirlerle dostluk yaparlar diyor Allah Celle Celaluhu. لَمِيْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اِنْفُسُهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْسَقِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِرْعَذَالِهُمْ خَالِدُونَ Nefislerin onlar için, ahiret hayatları için önceden hazırladığı şey ne kötüdür. Allah onlara azap etmiştir. Ve onlar azap içinde devamlı kalıcıdırlar diyor 8 seneci ayet-i kerime. Hakikaten bugün yine özellikle Tam açık ve net bunun örnekliğini görüyoruz muhtemelen kardeşler. Tam açık ve net. Yani Yahudi ve Hristiyanlar aslında hiç dinle ilişkisi olmayan müşrik toplumlarla dahi ne gibi ilişkilere girdiğini Müslümanlar kırmak için görüyoruz. Bırakın Yahudi ve Hristiyanları maalesef Müslüman toplumların başındaki kukla rejimler dahi kendi toplumların içerisindeki onların o iğrenç zalim saltanatlarını tahtlarını yıkacak kesecek Müslümanlara karşı nasıl kafirlerle işbirlikçilik haline girdiklerini görebiliyoruz muhtemelen kardeşlerim? İşte Gazze, işte Afganistan işte Türkiye, işte Keşmir, işte Irak vesaire vesaire. Tüm bu şu anda kanlarımızın aktığı toplumlara bakalım. Bırakın dışarıdan gelen toplum Yahudi ve Hristiyanların zaten birileriyle müttefik olduklarını, kafirlerle işbirliği yaptığını bu etkenin dediği gibi Toplumların başındaki işbirlikçi kafirlerin de kendi dindaşları göre, kendi dediklerine göre insanlara karşı kafirlerle işbirliği yapıp ne gibi iğrençlikler yaptıklarını görebiliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Eğer onlar Allah'a, Peygamber'e ve O'na indirilen, Kur'an'a iman etmiş olsalardı, bu kafirleri dost etmezlerdi diyor Allah Celle Celaluhu. وَلَاكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ Fakat onların çoğu yoldan çıkmış, fasık olmuş insanlardır diyor ayet-i kardeşler. İman etselerdi tabii ki böyle yapamazlardı. Fakat demek ki onlar ne Allah'a ne peygambere ne de Kur'an'a iman ediyorlar diyor Allah Celle Açık bir şekilde 81. ayet-i de kardeşler. Bugünkü dersimizin son bölümüne geliyorum inşallah. 2-3 ayetle birlikte dersimizi bitiyoruz inşallah. Estiğfurullah 70 82. Le <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yemin olsun ki insanların içerisinde müminlere, Müslümanlara iman edenlere karşı düşmanlık bakımından, adavet bakımından en şiddetli olarak Yahudilerle müşripleri bulunur diye Allah c.c. buyurdu. Ayet-i kerime 82. ayet-i Maide 82. Yemin ediyor Allah Celle Celle. İman edenlere, Müslümanlara karşı en azını düşman olarak yeryüzünde kim bulurmuşuz? Ya Yahudi Allah. ve müşrikleri diyor Allah Celle Celle. Hatta burada tüm müfessirler diyor ki kesinlikle ve kesinlikle Yahudilerin Müslümanlara karşı düşmanlığı müşriklerden daha da fazladır. Çünkü Allah önce onları anlaydı kerime de. Bugün de bunu görüyoruz. Akideli bir sorun çünkü. Biraz sonra açıklayacağım. Önce ayeti bitirelim inşallah. Şimdi burası zannedersen bir hayli dikkatinizi çekecek. Belki şaşıracaksınız şimdi gelen ayetin devamıyla. İyi ciddi inşallah sonuna kadar. Tefsirini aldıktan sonra inşallah tamamlayacağız ayeti. وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَمَهُمْ مَوَدَّتَنْ لِلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّا نَسَارًا Onlar içerisinde insanlar içerisinde insanlar içerisinde İman edenlere Müslümanlara sevgi bakımından, mevbetet bakımından en yakın olarak da biz Hristiyanlarız diyenleri buraya göksun diyor Allah teala. Danke bi an minhum qissisina ve rahibanen ve <gülüyor> allhum la Bu çünkü onların içinde qissis yani keşişler, din adamları ve rahipler olmasından ve onlar büyüklük taslamalarından dolayıdır diyor. 82. ayet-i de vardır arkadaşlar. Şimdi bu ayet-i kerimenin içerisinde birçok hakikat var. Onları kısaca 3 maddede toparlamaya çalıştım. Sizinle paylaşayım inşallah. Birincisi ben söyledik. Hakikaten Allah buyuruyor ki yeryüzünde Müslümanlara karşı ahirete kadar en büyük düşmanlığı müşriklerden de fazla Yahudiler yapacaktır. Dün öyleydi, bugün öyle, şu an öyle, yarın öyle olacak. Ve müşrikler onlar da Müslümanlara karşı en azı düşmanlar diyor Allah cennet Bu ayetteki ikinci hakikat muhtemel kardeşler. Yahudi ve Hristiyanlar arasındaki bir farkı meydana getiriyor ayet-i kerime. Yahudiler Müslümanlara karşı en azılı düşman olarak bulacaksın derken ayet Müslümanlara karşı sevgi bakımından en yakın olanlar da Hristiyanlardır diyor Allah Celle i Şimdi bunu nasıl anlamamız gerekir? Bunu da şu şekilde anlamamız gerekir inşallah. Buradaki fark, Yahudi ve Hristiyan arasındaki fark, din itibariyle olan bir fark değildir. Dünyevi e, itibarla bir farktır. Yani dünyaya düşkün olmaları, başka millet ve kavimlere fenalık yapmayı vazife bilip bilmemek itibarıyla ortaya koyulmuş bir hakikattir. Çünkü din itibariyle bir fark olsaydı Yahudi ve Hristiyan arasında. Daha beş ayet öncesinde Allah Cenâbı Cari yemin ederek kafir olduklarını söylemezdi. Hatta tüm alimlere bu demişlerdir ki küfür olarak din olarak Hıristiyanlar kafirlerden daha tehlikelidir. Öyledir hakikaten çünkü onlar İsa'ya ilah demişlerdir, Allah demişlerdir. Üçlü iranca sahiptirler. Yahudilerin ikisi bu kadar tehlikeli değildir. Akidevi açıdan. Demek ki din olarak ikisi de çok tehlikeli durumda. Onun için buradaki fark dünyevi itibarlı bir farktır. O da geçen haftada kısaca söylemiştik Yahudi akidesiyle Hıristiyan akidesi tamamen birbirinden farklıdır. Yani buradaki Allah'ın kastettiği tahrif edilmiş akide ha. Çünkü o gün itibariyle İncil ve Tevrat zaten değiştirilmiş. Yahudi akidesinin yani inancında ilkesinde temelinde biliyorsunuz kendilerinden olmayan insanlara karşı Hangi yol ve şartla olursa olsun mutlaka mutlaka onlara kötülük yapması farzdır onlara üzerlerine bir vecibedir. Böyle inanır bu adamlar. Yani nasıl ki sen mesela kalkıp ve diyorsun ya, bunu demeden mümin olamazsın. Bu adamlar da böyle inanmadan Yahudi olamazlar. İnanç ilkesi. Amen tüsü adamlar, akidesi bu. Onun için bunların arasında büyük fark vardır diyor Allah Çerib. Peki Hristiyanlara gitsin. Hristiyanların akidesinde tahlil etmiş oldukları ince de dahi başkalarına eziyet etmek haramdır. İşte hatta biliyorsunuz Hazreti İsa'da yanağına bir tokat vurana öteki yanağını çeviririm ilkesi vardır. Onun için bunlar aslında bu açıdan önemli fark vardır. Üçüncü hakikat bu ayet-i kerimenin sonuç olarak beraberinde getirdiği bu ayeti kerimedeki kastedilenlerin bu dünyada yaşayan tüm Hristiyanların olmamalarıdır. Yanlış anlamayalım sakın. Çünkü biz biliyoruz ki tarihsel bir gerçektir ki Hristiyanlar tarihte özellikle mutassıp Hristiyanlar işbirliği yapıp bir araya gelip Haçlı Seferleri esnasında çok korkunç, acı tarih sahneleri yaşatmışlardır Müslümanlara, İnsanlar çok kan dökmüşlerdir, yüz binleri katletmişlerdir. Haçlı Seferleri esnasında. Peki o zaman bunu nasıl anlamamız gerekir? Demek ki ayetin bu bölümü tüm Hristiyanlarla alakalı değil. Bunu da zaten haşa biz uydurmuyoruz. Ayetin içerisinde Allah buyuruyor ki niye onlar Müslümanlara yakın? Deli ki bir anne minhum kısisi. Bazı şartları var. Şunlar yakındır diyor Allah Celle Cari. Birinci şart aralarında kısisi yani ilim ve ibadetle meşgul olan ilim adamları keşişler var. Bir de rahipler vardır. Bu rahiplerin özelliği nedir? Ahiret korkusuyla manastırlarda biliyorsunuz nefeslerini telvetmişken kendilerini hapsederler. Orada yaşarlar. İbadetle meşguldurlar. Gece gündüz dünyayı terk etmişlerdir. Bundan dolayı bunların dünyada gözü olmadığı için Yahudiler gibi saldırgan değildirler. Onun için müdünlere yakındırlar. Ve dikkat ederseniz bazı böyle çekingen de olsa açıklamalar yaptılar. Sonra o nedenle alakalı da olsa. Bir de en ikinci özellikle bu ayetin kastettiği Hristiyanlardaki ikinci özellik bu وَاَنَّهُنْ رَيَسْتَكْبِرُونَ Bunlar kibirli ve büyüklük taslayan insanlar değildir diyor Allah Celle Celaluhu. Mütevazi, alçak gönüllü ve cana yakın insanlardır. Bu ahlaki vasıflara sahip Hristiyanlar Müslümanlara yakındır diyor Allah Celle Celaluhu. Hakikaten tarihe baktığımızda Müslümanların safına geçen Müslümanların nasihatını dinleyen ayetlere kulak verip Müslüman olarak Hristiyanların sayısı Yahudilerden kat kat kat kat daha fazladır. Hiç kıyaslanmayacak şekilde fazladır. Bugün de öyle sırf bizim yaşadığımız Almanya toplumunun göz önüne alırsak, son bir 5-10 sene içerisinde mümin, Müslüman olan, eskiden Hristiyan veya dinsiz olan Almanların sayısı binleri on binleri bulmaktadır alhamdülillah. Peki bu arada dünyada kaç tane Yahudi Müslüman olmuştur? İşte ayeti kerimenin açıkladığı ilkiler, bunlardır muhtemaf kardeşler. Şimdi bu ayeti tam anlamamız için şu önümüzdeki ayeti okuyunca göreceksiniz ki, işte kafamız karışmayacak ve demeyeceğiz işte ya Bak demek ki hakikaten Hristiyanları yalan Bizim dostumuzmuş, bize en yakın bunlarmış. Demek ki bunlarla bir her